خَالِد۪ينَ فِيهَا, خَالِد۪ينَ فِيهَا إِلّا, إِلّا Ve sahip bahtiyar olanlara gelince. Artık onlar ise cennettedirler. Gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ancak Rabbinin dilediği müstesna, bu asla kesilmeyip devam eden bir lütuftur. <gülüyor> Muhammed. O halde şunların tapmakta oldukları şeylerden dolayı kendilerine azap edileceği hususunda hiçbir şüphe içinde olma. Onlar da ancak daha önce atalarının tapa geldiği gibi tapıyorlar. Şüphesiz bizde onlara azaptan nasiplerini, Elbette eksiksiz vereceğiz. ve Andolsun ki Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Fakat onda ihtilafa düşürdü. Bazısı iman ettiği bazısı etmedi. Fakat Rabbin tarafından azabın tehirine dair önceden söylenmiş bir söz olmasaydı elbette aralarında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Çünkü doğrusu onlar, kavmindeki kafirler bundan Kur'an'dan kendilerine kuşku veren ciddi bir şüphe içindedir. <gülüyor> Muhakkak ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını kesinlikle tam olarak verecektir. Çünkü o onlar ne yaparlarsa hakkıyla haberdardır. O halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de. Ve Allah'ın koyduğu hududu aşmayın. Çünkü o ne yaparsanız hakkıyla gören. Zulmedenlere de meyletmayın. Yoksa ateş size dokunur. Hem sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindi vakitlerinde, ve gecenin gündüze yakın saatlerinde, akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde ise namazı hakkıyla eda et. Muhakkak ki iyilikler büyük günahlardan kaçınmak şartıyla kötülükleri giderir. Bu ibret alanlara bir nasihattır. <gülüyor> Artık sabret. Zira şüphesiz ki Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْرِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا اِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ Halbuki sizden önceki helak ettiğimiz nesiller içinde yeryüzünde fesat çıkartmaktan insanları men eden faziletli kimseler bulunmalı değil miydi onlardan kurtardığımız pek az kimse müstesna içlerinde faziletli insanlar yoktu Zulmedenler ise içinde şımartıldıklarının o sayısız nimetlerin peşine düştü ve günahkar kimseler oldular. Ve <gülüyor> bi Rabbin o şehirleri, ahalisi, kendi hallerini ve diğer insanları ıslah eden kimseler iken zulümle helak edecek değildi. Eğer Rabbin dileseydi insanları elbette İslam üzere bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf eden kimseler olarak böyle devam edip duracaklardır. İlla men rahime rabbuke velizalike halakahum ve tenni ancak Rabbinin merhamet buyurduğu kimseler müstesna. Zaten onları bunun için rahmete ehil olanlara rahmet, ihtilafa ehil olanları ihtilaf için yarattı. Böylece Rabbinin celalem hakkı için cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözü tamam oldu. Resulü. Peygamberlerin haberlerinden kendisi ile senin kalbini takviye edeceğimiz her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede sana hak ve müminlere bir nasihat ve bir ihtar geldi. <gülüyor> o halde iman etmeyenlere de ki Elinizden geleni yapın. Şüphesiz biz de öyle yapanlarız. <gülüyor> ve siz bizim akibetimizi bekleyin. Doğrusu biz de sizin akibetinizi bekleyenleriz. ve ileyhi kulluhu ve tevekkel <gülüyor> Halbuki göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir ve bütün işler hep O'na döndürülür. Öyleyse O'na ibadet et ve O'na tevekkül et. Çünkü Rabbin yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.